Değerli mümin kardeşlerim. Her birimiz Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmadıkça bu dünyanın ve dünyadaki meşguliyetlerin etkisinden kurtulamayız. Kur'an-ı Kerim'i teneffüs ettiğimiz hava gibi, yiyip içtiğimiz gıdamız gibi, oturup kalktığımız çevremiz gibi gündelik hayatımızın içine sokacağız. Sadece okuyarak değil şüphesiz, tefekkür ederek, öğrenerek ve amel ederek. Böylece Allah'ın hidayet olalım, cennete girelim diye yardımcı olarak bize gönderdiği Kur'an bizim kitabımız olur. Biiznillahi Teala. Dolayısıyla Kur'an okumak, öğrenmek diye hayatımıza bir hedef yerleştirmek zorundayız buna da önce kendi zihinlerimizi aile ortamımızı sonra da bütün dünyayı becerebildiğimiz kadar hazır hale getireceğiz küçük bir not olsun değerli kardeşlerime mümin kardeşlerime Kur'an-ı Kerim'i çocuklarını öğretecekleri zaman bir kural olarak hatırlatayım bakınız çocuk Kur'an'la beraber mü'min hayata, manevi hayata doğacak demektir. Nasıl bir anne çocuğunu doğurmak için onu 9 ay karnında bekletiyor, doğumdan önce hazırlıklar yapıyor, bebek kıyafetleri hazırlıyor, kundak kıyafetleri hazırlıyor, yani bu çocuk hayata gelecek. Kur'an'la buluşacak bir çocuk için de aynı kuralları kullanmak zorundayız yani bir çocuk hafızlığından daha alt düzeyde sadece okumaya yönelik Kur'an eğitimine tabi tutulacağı zaman o çocuğun zihni oturduğu odası oynadığı oyun aletlerine varıncaya kadar belki 3 ay önceden itibaren çocuğu bu atmosfere ısıtırsak Çocuk bir biiznillahi hala Kur'an'a kolay ısınır. Ama dün sokakta top oynayan çocuğu bugün hocaya Kur'an öğretmek için göndermek, hiçbir ısınmadan, kültür fızık yapmadan ağır bir güreşe girmeye benzeyebilir. Annelere babalara bu uyarıyı bir dipnot olarak izah edeyim, işin kolay tarafını göstermiş olayım. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim öğrenmek, onu ders haline getirmek için belli kuralları önceden oturtmamız lazım bir kere Kur'an öğrenmek şeytanla savaşmak demektir şeytanın yörüngesindeki bütün dünya ile savaşmak demektir hiç ummadığımız belalara hazır olmak demektir bunun için eğer Kur'an okuyacaksak ve samimi isek bunda ders yapmak için, öğrenmek için vesaire ilk dikkat etmemiz gereken şey zihinlerimizi, kalplerimizi Allah'a salmak, niyetimizi güçlü tutmak ve evuzu billahi mineş şeytanir mi sözlü ve eylemli olarak söylemektir. Ne demek bu? Yani Kur'an'ın en büyük düşmanı şeytandır. Biz Kur'an okumak için Allah'a sığınacağız. Bu sığınmayı yaparken de elbette auzu e billahi mineşşeytanirracim diyeceğiz ama evdeki şeytanın aletlerine de bir miktar ara vermemiz lazım. Şeytanımsı arkadaşları bırakmadan şeytandan Allah'a sığınmanın anlamı olmayabilir. İkinci dikkat edilecek kural değerli kardeşlerim. Kur'an tecvidi ile okunur. Yani Latin harflerle yazıldığında veya başka bir dilde yazıldığında, mesela Farsça yazılsa, Farsça harfler Arapçaya benziyor, hiçbir şekilde Kur'an okuma gerçekleşmesi yüzde yüz olmaz. Bunun için Kur'an'ın tecvid diye bir ilmi var, bu da internetten olacak bir şey değil, bir hocanın önüne bir saatliğine de olsa oturmayı gerektiriyor. Üçüncü olarak da, Kur'an bize gelsin istiyorsak günahlarımıza tövbe edeceğiz çünkü günahlar demek kalpte oluşmuş kir tabakası demek bu kir tabakası kalpteyken Kur'an oraya girecek yer bulamaz istiğfar etmek lazım tövbe etmek lazım nasıl olsa Allah bütün günahları affediyor bu günahı da affeder diye her günahımızdan Allah'a tövbe edeceğiz ki Allah da Kur'an'ını bize açsın Sakın ha, Madem böyleymiş Bu günahtan da şimdi tövbe edemiyorum Sonra tövbe edince Kur'an'a dönerim demeyelim Ölüm ne zaman belli değil Bir dakikayı boşa geçiremeyiz Dördüncü olarak da Kur'an'dan bir kelime öğrenen 28 harften 2 harf öğrenen onun şükrünü yapmalı, mutluluğunu hissetmeli ki Allahu Teala ona gerisini versin. Olmuyor, zor oluyor demek şükretmemek, nankörlük yapmak demektir. Aksini yapacağız. Hiç bilmiyordum. Bir Fatiha suresi okudum. E ne büyük nimet. Elhamdülillah diye düşünmek lazım. Ve 5. olarak da amacımızı belirlemeliyiz Kur'an öğrenmekte, amacımız ne olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin en iyileriniz Kur'an'ı öğrenenler ve başkasına öğretenlerdir. Ben bu ümmetin sıradan olanlarından değil, en iyilerinden olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? aklıma bir defa bu hadisi şerifi getirip ben öğrenirsem yüzde elli en iyilerden olacağım bir de bir kişiye öğretmeye kalktığım zaman yüzde yüz bu ümmetin iyilerinden olacağım diye niyet edeceğiz ve altıncı noktamız kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ümmetin kitabıdır Levh-i Mahfuz'un kitabıdır Cebrail aleyhisselamın emanetidir Allah'ın sözüdür müzik dinlenen bir yerde okunmaz ayak ayak üstüne atıldığında okunmaz oyuncakla oynanırken, televizyon seyredilirken, bilgisayara bakılırken okunmaz Kur'an ağırlığına saygı göstererek okumak lazım Kur'an-ı Kerim'i ve yedinci bir noktada kardeşlerim mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'den en azından bazı kelimeler öğrenebiliriz Mesela elhamdülillahi rabbil alemin her gün okuyoruz defalarca onu Allah'a hamd etmek için söylediğimizi anlayacak kadar da olsa sene de 10 kelime öğrensek 10 sene de 100 kelime yapar 20 senede ne kadar kelime yapar ki Kur'an milyonlarca kelimesi olan bir kitap değil öğrenmek zor değil yokuşa sürmek zorlaştırır ve unutmayacağız ki Kur'an-ı Kerim sevap kaynağıdır her harfine Allah sevaplar veriyor 10 veriyor, 20 veriyor, 100 veriyor diye bileceğiz ve zorlanacak olursak ki olabilir zorlanacak olursak muhakkak Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırsın diye Allah'a dua edeceğiz mesela herkes bir ayda okumaya başladı benimki ikinci ayına girdi olabilir ya Rabbi bana kolay et bunu diye okumaya başlamadan euzubillahimineşşeytanirracim demeden dua edeceğiz sadakallahul deyince dua edeceğiz ve son bir nokta okudukça şeytan bizi Kur'an'dan koparamayacağını anlayınca bizi Kur'an uzmanı haline getirebilir aklımızda Ömer radıyallahu anh'ın cesaret ettimediği şeylere cesaret ettirebilir Sakın tefsirini bilmediğimiz ve modernist kafayla bakarak bir ayet hakkında bir kelime konuşmayalım Kur'an Allah'ın kelamıdır ama ben Allah'ın sözcüsü değilim O kapılmayalım, o ne demek? Kendini o işin en iyisi zannetmek demek bu şartlara dikkat ettiğimizde Kur'an zor değil Kur'an ni'met olarak hepimizin önünde velhamdülillahi rabbil <gülüyor> alemin